Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Şimdi birisi gelse bize bağırsa Kardeşim de bu program sohbet programı mı Müzik akışı mı Ne diyeceğiz Oktay? La ba ba ba Ağzına vurur o zaman La, işte. ba. Işte. Ben, Böyle diyeceğiz abi ne diyeceğiz Öyle olmaz ya şey deriz işte O zaman da şey deriz işte biz o sırada Mutfaktaydık işte fon girmemiş falan diye Açıklamak zorunda kalırız İyi mi böyle? <gülüyor> Çok hoşuma gitti. Beğendiniz mi? Nesi? Çok güzel. Tüm dinleyicilerimizin kulağını üflemiş oldunuz şu anda. Ay, evet yani ben istedim ki e, sabahleyin güzel bir e, günaydın Üflen üflemesi. olsun. Evet bir güzel bir üfleme olsun. Günaydın hepinize. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın. Bugün 03:02:20:15. 20 15. Aa özel bir tarih olduğunu evet. çünkü herhalde anlamışızdır yani. 2 ile 3'ü topla 5. 3 ile çarp 15. Öbür 2'de iki 2'nin yanına koy. İşte beş bin yılda Bitti bir, bir gelecek, gerçekleşecek bir... bir hadise. Tüm denizlerimiz bugünü değerlendirsinlar. Bugün bir dosya geldi elimize. Ee, takipçisi olacak mıydık, olmayacak mıydık? Benim kafam <gülüyor> çok karıştı artık Bakayım. bakayım. Ee, takipçisi olacağımız bir konu muydu? Ben size önce size de soruyorum. T, Sonra... t diye yazıyorum Oktay T. Takip, Takipten. takip, takip Evet, takip mesafesi. Tespite yazmıyor muyduk T ya? Bu bir tespit Yok, haberidir doğru. diye. Teessüf ettiğimiz haberlere öyle yazıyorduk. Y var bir de yaşanmışlık. Yaşanmışlık evet. var. M var macera. ZM var. Zenginin malı. Yani bu notta ya. zaten notları kısaltmalar kitabı diye bir şey yapalım. Çünkü saçma sapan şey var. Evet, TMK diye bir işte. not var benim mesela. Ne var? TMK takip mesafesini koru. He, Takibe ya mi giriyor? Aslında işte karıştıracağımız belliydi. Zamanında Fahir söylemişti bundan 15 <gülüyor> sene önce programa başlarken şunu kısaltma olarak yazmayın. Yazmayın dedim yani. Yazalım efendi gibi kelimeleri yazalım diye e, dinlememiştik failin sözünü. Sadece keyifli işe yarıyor yani. Bu e, e, keyifli. E, onu keyifli. Q'yla okay. yazıyoruz. yazıyoruz onu ben onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> o da bizim ayıbımız oluyor. O küle ya. yazdan keyifli değil mi? Evet, e, keyifli. Bir, bir de şey var K ile K var. Ben bazen K ile bazen Q yazıyorum. K ha Çok keyifliyse keyifli. Ha tamam işte ben çünkü K K'yi de gördüm abi kafam karıştı. K kalbur üstü diye ben hatırlıyorum Öyle bir şey hiç yaptık mı ya Kalbur üstü haberler diye Yapmadık mı hiç ya Hiç ben hatırlamıyorum öyle bir şey Valla program çok zorlaştı yemin ediyorum çok zorlaştı Kalbur üstü haberler diye ben bir şey hatırlıyorum Kalbur üstü Kalbur Kalbur Kalbur üstü olarak değerlendirmek Kalbur üstü Üstü Kalk, kaldır Üstü kaldır Bir üstü tane üstü. daha alabilir miyiz? Kaldır, kaldır, kaldır Üstü Kaldır Üstü Kaldır Üstü Hakikaten varmış Kaldır Üstü ya. Doğru çünkü programı şey Çınkılı var. var ya Hazırlayıp koymuşuz bir kenara Var bir tane Kaldır Üstü haber verir mi? Verelim, verelim Prens Charles ile ilgili bir haber var ee, o zaman mi, şöyle yapalım kim? programın ilk e, şeyin yıllarında olduğu gibi bir tane kalburüstü haber. Haber benim evet yani normal haberler arada bir tane, bir tane kalburüstü. De kalburüstü haberler. İngiltere'de Prens Charles'ın tahta geçmesi halinde politikaya karışacağı yönündeki iddialar tartışılıyor şu anda. <gülüyor> Oktay güldürdü sabah sabah benim yok tahta geçecekmiş. <gülüyor> Vallahi şu e, şeyden an... duymuştur Erdoğan'dan duymuştur. Niye? Niye? İngiltere'de yarı baş... Aa biz yarı başkanlık sistemi miydik la diye gitmiştir annesi. Yavrum öyleyiz de ben çok yetişemiyorum falan diyerek herhalde coştu. Valla bilmiyorum. Türkiye'de yapıldı çünkü bunun müjdesini Türkiye'den verdi. İngiltere'de bence yarı başkanlık sistemidir diye. Başına bir şey gelir mi bu? E... Dünya lideri bence dedi diye Prince Charles şey yapar. Valla bir heveslenir. Yıllardır beklediği an ayağına kadar geldi yani. Bu teoriyi ortaya atan Nick Cohen... Ee, Cohen. Nick Cohen ile Leonard Cohen arasında herhangi şaka. bir akıllı... Akrabı... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Leonard Cohen'in oğlu olan Nick Cohen. <gülüyor> ee, Valla deli Charles demiş. Daha doğrusu... <gülüyor> daha, dur bir tahta <gülüyor> çıksın ya. Deli kral olur eğer demiş tahta çıkarsa demiş. Böyle bir e, endişesi var ve ben bunu dillendiriyorum ama demiş... Sadece ben yani korkmuyorum. Bundan korkan pek çok kişi var İngiltere'de demiş. Dedeliğini gördüler. Ben yakın kaynaklardan bildiğime göre dünyanın en kibar beyefendilerinden bir tanesi. Hazır, hazır beyefendi ülkemize geldiğinde de o beyefendiliğinden hiç, hiç ödül vermedi. Ben İngiliz elçiliğinden bir misafirimizle konuşmuştum dükkanda. Hı. Bu kadar kibar bir adam olamaz falan diye anlatıyor. Ben de şey dedim. Hiç bilmem. Ne? E sonuçta prens. Senin keşke cüzdanında o taşıdığın şey var ya halay çektiği. Fotoğrafı hı hı. Prens evet. şartını, Onu çıkarsaydın. Onu çıkardım zaten. gösterdim mi? Sıcaklığını gösteriyor falan dedi. Tamam çok güzelmiş. Bu mu delilik yani? Affedersiniz kibar olmak, insanlarla mi oldu ne iyi zamandır? işler kurmak delilikse en manyak benim. Bir süre daha lahat olsun nikohen Cohen ve onun gibi düşünenler. Lahat olsun. Lahat olsunlar bir süre daha pasaportla gezileceğe benzer Prens şart. Onların pasaportunu soruyorlar mı? Bir tek e, kraliçenin pasaportu yok Fahir. Allah Allah. Tabii, dünya üzerinde Pasaportu olmayan, pasaportu olmayan tek, kişi, tek kişi. Daha doğrusu pasaportsuz pasaportu olmayan pek çok kişi olabilir de. Seyahat ederken İngiltere pasaportu kullanmayan. Çünkü kendisi imzalıyor ya. Hmm. Ne Doğru. yapacak şimdi yani? Kendisi... Hayır, mesela evde unutmuşun çıkarmayın. Boş Öyle. defter alıyordur yanında orada. Boş kağıda fotoğrafını yapıştır. Boş kağıt vermiş pasaportla. Gerçi bir pasaportu anladılmış. annesinin imzalaması da bir. Yani onun da olması... İzin kağıdı olur. gibi bir şey ya okulda. E, paranın üstünde annenin resminin olduğuna inanıyorsun da... Pasaportta annenin imzası olması mı senin gücüne gidiyor? O da doğru. doğru. <gülüyor> o da doğru bak. Para, paranın üstünde de annesinin imzası var. Resmi. Resmi var mı? O ne kadar ha? Resmi de var diye. eskilerde vardı yani. Var tabii canım. Var tabii. tabii Valla benim elimde kraliçenin resmini resminin oldu bilmiyorum. sahtemidir midir gerçek midir kullanamadığım şey şeycikler var, paracıklar var. Şey de oluyordur ya. bu. <gülüyor> Buradan duyuruyorsun anladığım kadarıyla. Hayır. Prens çağız küçükken şey diyor. Anne seni özledim. Bir fotoğrafını versene cizdana koyayım. Gidim. İyi ki beni prens yapmamışlar. Var, ne espiriler ne evet, espriler ya. saray içinde. <gülüyor> Bakanlara iklim değişikliği gibi konularda yazdığı mektuplarla baskı uyguladığı öne sürülüyormuş Prince Charles'ın daha şimdiden Allah Allah Acaba, Hiç de öyle biri değildi ya baskı uygulayacak birine hiç benzemiyor U Uygulayacak olsa annesine uygular Monarchist savunanlar Tahta geçeyim tahta geçeyim anne açık ver de tahta geçeyim anne akşam uyanıyormuş anne anne taht Üçüncü Charles diye geçiyormuş <gülüyor> Hiç Oo. bilmiyorduk değil mi üçüncü Charles olduğunu yani iki, en az iki diyordum ben. <gülüyor> Kral 3. Charles ee, ne yapmış? Metro'daki oyunda kaldırmak zorunda kalmışlar. Falan filan. Ha öyle bir oyun varmış da. E, o yüzden böyle bir endişeyle bakanlar var yani. Ya, Charles'ın şeyine. Çok Kral güzel diyor. analiz edin. Bence İngiltere'de yarı başkanlık sistemi değil midir diye bir açıklama olduktan sonra bence iyice havaya girdiler. Belki de o açıklamadan korktular. Yani Charles bir hareket gelmediler böyle bir dünya liderinin böyle bir açıklama yapması yarın öbür gün buradaki dengeleri karıştırır mı diye korkmuş olabilirler. Bence abi. biraz ülke bunu tartışsın. Sendi içinde. Biraz. Bir tartışsın. önümüzdeki 10 sene tartışsınlar ya. ya. Ülke derken ben Türkiye'den bahsediyorum. Yani ee, biraz çağırsın durumunu. Biraz durumu biraz tartışsın. Türkiye'de tartışsın. Televizyon çünkü, programlarında evet. şeylerde. Yani çünkü hazırız ülkece her konuya. Nasıl çıprasa tık diye hazırmışız haberimiz yokmuş. Herkes Yunanistan uzmanıymış. <gülüyor> Zar diye hemen bence de İngiltere, İngiltere uzmanı en az 30-40 kişi Bulacağımıza eminim. 30-40 dakika içinde zaten herkes uzman olur. Vardır. Aslında o tartışılsın diye e, cumhurbaşkanı da şey yapmadı mı? Bir böyle bir alt konuyu alt açtı mı? ama pek kimse onu e, şey yapmadı, almadı yani değerlendirmek için yok, önüne. Yok şimdi seçimler var ya i̇şte İngiltere, İngiltere'deki e, şey kraliçe de aynı dedi ya. Ben olmak istiyorum. Ben olmak istiyorum. Ha, evet. o, onun gibi. O başka türlü tartışıldı o yani. Başka türlü tartışıldı evet. Yani o, bence bu konuya bir şeydi pasto. Biraz, biraz eğilmesi lazım. Ama anlaşılmadı ondan e, ben çok kırıldım. Başta Abdülkadir Selvi olmak üzere herkes. Ben ülkeceme sınıfta kaldık diyorum. <gülüyor> ülkeceme kırıldım. sınıfta kaldık. Doğru vallahi. <gülüyor> e, sabah koşusu faydasız mı? Ay Oktay dur sabah koşusuna geçme daha Super Bowl'dan bahsedeceğiz. Super Bowl'dan bahsediyoruz. Super Bowl'i. Dünyanın e... en büyük spor olaylarından bir, bir tanesi, tanesi... Spor Bowl'li. E, tabii e, Super Bowl'i önceki akşam e, Phoenix Üniversitesi stadyumunda e, Seattle Seahawks'la e, New England Patriots e, takımları arasında ne yapıldı? Maç edildi. Eda edildi. <gülüyor> Eda edildi. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından Kaçıncısı biri olan. Kaçıncısı oldu Fire Eee şimdi benim onu sayısı. Tabii rakamlar var ve o rakamları vereceğim. Sen oradan kaçıncısı olduğunu bulacaksın. Tamam. 170 ülkede naklen yayınlandı. Bu değil. E, 170 Bizde de naklen yayınlandı. Gece Aynen var. Aynen da. abi. Amerika'da 115 milyonda, dünyada ise en az 800 milyon kesin izledi gibi bir şey diye bir rakamla geldi. Çünkü bütün dünya Amerikan futbolu hastası. E, vallahi öyle. 60 65... Bir milli futbol geliştiremedik yazık bize ya. Yazık. Ama çalışmalar başladı Ege. Çalışmalar başladığı için rahat olsun. Hoş bir milli sporumuz olsa. 65 bin taraftarın doldurduğu statta bilet fiyatları ortalama 8 bin dolardı. Bu durumda ortalama olarak ne kadar bir ciro? Sporcuların parası ödeniyor mu maçtan sonra? Hay canım ne kadar ciro yapıldı diyorum ya. Bak 8 bin dolar 65 bin kişi. Valla neydi 480 520 hesapla. bin dolar. Mı? 20 bin dolar öyle mi? 520 bin dolar. 520 milyon mu? Heh, zoruna gidiyorsunuz. Zero dediğin sadece bilet fiyatı değil değil mi? İçilen iğilen içe. Çünkü golf hali. Çok hot fazla. Dog oktay had dok, dok, bir tane daha az küçük, küçük de yapıyorlar. Oğlum, 5 dolar. Be. O maçlarda. Hot dog. O maçlarda o kadar fazla yiyiliyor, içiliyor. Ne yeniyor ki, arkadaş? Seyirci maçı bırakıyor, yemeği içmeye veriyor kendine. Ben bir şeyden dog, biliyorum. Haltok. <gülüyor> onun tuvaletlerinden biliyorum. E, 65 bin kişi aynı anda yiyor. Çok affedersiniz. Sistem bir aynı anda da değişiyor. bırakıyor. Maalesef yani hiç o stadyum 3-4 yıl kapatıyorlar. Diye Neyse ki peklik yapan bir şey Haltok. Hemen yapamıyor. Ee, hemen sonuç alamıyor. Ama Mısır yenlerde çok en az 30-40 bin kişinin Mısır yendiği söyleniyor. E bunlar taşa da oturduğunu düşünecek olursan Tabii doğru. durum facia. Ben anlamıyorum. Hakikaten hayat duruyor ya bu süperbolda. Yani böyle bir Amerika'da herkes kilitleniyor falan sonra ma maça bakıyorsun. Başka maçlar beyzbol maçında falan da böyle. Aynen Seyircilerin maçta şey yok. Takılıyorlar orada arkada Aynen sohbet abi. edenler e, Ağzı dolu adamın hot dog'la Bir tane adam sadece hot dog olsa iyi hot dog hot dog olsa tek, ben sana Margarita gezdiren adam var ya Tribünlerde Ben bir hiç böyle Amerikan futbolu taraftarı diye bir şey duymadım Yani bizde mesela Beşiktaş taraftarı diye bir şey var ya e, Biraz canım, uzak olduğu C -Hawks için Seahawks taraftarı var oldu. işte Patriot taraftarı var var. var var da hot dog adam E canım Beşiktaş yani, taraftarı da Verirsen var, hot dog yer Duydunuz mu böyle bir Rihanna'nın şarkısını beste yaptık yeni maçta bunu söyleyeceğiz falan diye dolaşan şeyler. Ha, tezahürat var tezahürat mı? Diyor. Ben şey. bilmiyorum. Tezahüratlarda tezahürat mı bravo, <gülüyor> bravo. Çok güzel. Başka bir bağırdı. <gülüyor> çok iyi. iyi. Heyle diye bağırıyor. Evler arasında kim çıkmış Fahir Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Seattle çocuğuyuz diye böyle bir şeyler var mı? Amerika'da o gece bir o gece o gece 1.2 milyar adet tavuk kanadı ki bu ortalama 600 milyondan fazla tavuk eder. Demektir. Çünkü ortalama bir tavuğun 2 kanadı olduğu hesap edilecek olursa. Ee, 11 milyon pizza dilimi na böyle böyle elimle göstermek gibi olmasın pabuç gibi ee, ve onun dışında 11.2 milyon patates kızartması adet olarak yendi ve hiçbir şey ifade etmiyor bana ne kadar ediyor .2 ne 2 yendi milyon? be yalnız oraya 65 bin kişi gittik Bak ben bir sana kamp, söyleyeyim. Bir kamyon evlerde kaç, de söylenen Evlerde falan da söylendi. Kaç tabi. tır ediyor yani? Oradan ben bir kafada kurmam. 11-12. Otbüs. Oktay otbüslerle. Koltukları sökülmüş otbüs mü? Ko Tabii koltukları sökülmüş otbüslerle. Maç sırasında Amerika'da ortalama 2400 kalori alındı. Adam başı. Tamam normal koşuyorlar normal. yakıyorlar. Adam başı dediğim koşulanlar değil ya. izleyen ya. Tabi, canım izleyen de o yerine koşmuş tabi. olur. Tek taraflı haber veriyorsun Fahir. Bir de yakılan kaloriyi söyle. Tabii yakılan kalori ona gelemiyorum bile. Ee, bu yılın en çok o Kim kardeşim falan çıktı da Kim çıktı sahneye Katy Perry çıktı Katy Perry sahneye çıktı Ama neyin üstünde çıktı Bir tane böyle ee, Leopard mı Podium mu Valla böyle aslan gibi de yani Böyle şey bir olmuş hayvanın üzerinde mi çıktı Bir hayvan dediğin de Normal bir hayvan değil O yapılmış bir hayvan Eee ama neler neler. Tövbe de. de. Valla bu hayvanın ne olduğunu bilin. Ne bu? Bakayım. ege Bu kadının üstünde olduğu şey. Aslan. Adı. Aslanmıştı. Hemen de bildi. Ben de aslanla her şeye benzettim yani. E o kadar daha net bir şey olabilir mi? Biraz soyut o. Sen niye söylediğine düştün Fahim? Soyut çünkü Oktay soyut. Soyut biliyorsun benim hiç girmek istemediğim bir kavram. Kıyafetli aslan mı? Ondan mı şaşırdın? Yok diye. böyle iri bir şey yapmışlar da hep köşeli köşeli bir şeyler falan. Öyle hemen bakın canım benim gözler de bozuk ya çocuklar. Ondan. İşte İleri yani. derecede astimat hastaları bunun ne olduğunu anlayamıyor. Tam bizi şaşırtmaçlı bir şey haline getiriyor. Kim kazanmış Fahir? Yani şu kutsuzlar dışında evet. her şeyi konuştuk. Tabii. Ee, New, New England Patriot Seahawks'ı 28-24 yenmek suretiyle. Çok iyi. Gerçekten Çok net bir skorla yani. Net bir skor, farklı bir skorla. Boş skorlu e, bir maç ball ball bir karşılaşmaydı. Ne güzel oluyor. Kaç işte. hafta konuşuluyor acaba bu? Kaç touchdown olmuş Fahir ee, İstatistik verebilir misin biraz? Touchdowns, touchdowns, touchdowns. Çok uzun süre konuşuyorlardır ya. Ee, Ege. Yani ben, orada bir spor programı yok mu? Yani bunun Türkiye'nin icadı mı? Yok. acaba. Çünkü şeyde eskiden bu kadar futbol konuşulmuyordu. Bu maç görüntüleri herkese giderken o zamanlar neydi? Herkes maç izliyordu. Belki biraz pozisyonu konuşuyorlardı falan filan diye. Sonra bu görüntüler sadece bir takım kanalların elinde kaldı. Diğerleri görüntüleri para vermek istemiyorlar ve şeyi keşfettiler. Maç hakkında konuşmakta maçtan daha çok, çok daha izleniyor. ucuz, yok, pek yok. daha getirisi var. Ben biliyorsunuz bir dönem Amerika'da yaşadım. Evet. E, Amerika... 10, 11 gün kadar Amerika'da yaşamıştım var. <gülüyor> evet. On... Bir gittim geldim sonra tekrar bir tekrar yaşadım. Gitti, ya. evet, evet. Bu ikinci yaşamam sırasında. Kesin dönüşün sırasında mı? Kesin dönüşüm. Evet kesin dönüşüm, dönüşümün olduğu zaman. Orada Dünya Kupası vardı ya. Evet. Benim tam gittiğim dönem evet, Dünya Kupası tamam. vardı. Amerika'nın elendiği maç. Amerika elenmiş. Ama e, 2-1 mi yenildi? E, öyle bir şeyle bir, bir skorla eleniyor. 2-1'e 28-24 gibi bir skorla kaleciyi bütün ta sabah programlarının ilk haberlerinde hepsi bağladı. Bu Amerikalılar anılar, daha futbolu yeni yeni öğreniyorlar. Bir maçta yenildiysen golleri kim yedi? Bu yedi ve tek suçlu şey oluyor Hayır, suçlu kaleci. Canım. çok büyük kaleci, çok güzel, öyle mi? çok güzel maç işte şey çıkardı. Çok güzel çok maç etti. Performa. Obama kabul etti falan o gün. Yani öyle bir ilk haberlerde vardı yani diye ki süper Bowl'da da vardır herhalde Var var Obama'dan var. bir tebrik gitmiş mi? Ama o, bu maç hakkında New konuşma England. değil Çok güzel maç ettiler demiş Obama Ondan sonra bir şöyle Obama helal olsun demiş Vallahi zevkle Maç izledik. hakkında çocuk çocukla canım. izleyebileceğimiz yani işte helal olsun kaleciye falan değil Bizde başka başka şeyler konuşuyorlar ya Adamın akrabalık ilişkilerinden gidiyorlar Memleketi bu oradan şey onun boğulcu vardı o yüzden falan diye konuşuyorlar O kadar derinlemesine sohbet zannetmiyorum O senin dediğin çok derinlemesine analiz Hakikaten bu şey Bir de Amerikalılar şimdi bu maç ne kadar sürdü bilmiyorum da. Maç valla çok sürmedi canım. Maçta bildiğin standart. Standart. Yani ne kadar sürüyor Oktay? 2-3 saat falan. Üç, üç. Mesela sevmemelerinin sebebi ağır oluyor bilinen de. Çok az skor var falan dedikleri için kurun lafı da çok şey yapmazlar yani. Bizde 4 saat süren ne bileyim yetenek yarışması orada 40 dakika sürüyor. Böyle bir durumları da var. Böyle adamlar. de bir, evet, evet. Uzun sohbete gelemiyor Amerikalı. 9 diyor. Amerikalı skor görmek Amerikalar ister. Amerikalılar Almanca konuşmayı sever. 9 diyor adam. <gülüyor> Esas ben devre arasının ne kadar sürdüğünü merak ediyorum. Super Bowl halftime diye bir halftime show diye half bir şey time var. Halftime show. Halftime ha, ha, ha, half <gülüyor> half show. Half show. Baksana aslanla çıkıyor bir şey. Katy Perry falan yani ne kadar sürüyor? Herhalde bir buçuk saat falan da o sürüyor. O işte yarım saat 45 dakika ya. işte herkesin bir lavabo ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Herkesin değil de yani oradaki 65 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak yeterli bir süre diye ben biliyorum bilmiyorum söyleyenlerin yalancısıyım. Milli Marşı kim okumuş Fahir? Milli Marşı şakir okumuş. Şakir'e mi okumuş? Şakir okumuş güzel de Geniz'den okumuş. Yanık yanık, yanık okumuş. okumuş. Güzel okur Şakir'e de iyi Milli Marşı okur. 2 milyar kişi izlemiş dünya genelinde ya. Biz daha şey yapalım. Ya <gülüyor> sen benim verdiğim rakamların üstüne mi çıkmaya çalışıyorsun? Dünya Yok, genelinde ben 800 milyon, mi? milyon dedim. Sen bana hop, o kesmez Oktay Bey. 2,5 katını verdi. 2,5 kaç milyar 3 kişiden biri izlemiş oluyor öyle yapınca. Yani vallahi ben izledim. Sen izledin mi? Ben ben kaçırmam zaten ya. Super Bowl. Hayır var. gerçekten soruyorum. Ben izledim. Sen izledin mi? Hayır izlemedim. Oktay sen izledin mi? Ben biz kaydettik abi. Tamam. Sonra Demek ki 3 İş kişiden biri, biri canlı kesin Doğru bak, daha da izleyecek yaptık, olanlar var yani. Faiz ben yalan söyledim. O zaman isterseniz istersen biraz reklamlar, edelim. biraz şakalar yapalım. Hemen ardından da Modern Sabahlarda buluşalım Buyurun. tekrar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo turası modern sabahlar devam ediyor. 851 oldu saatimi seviyedin. Nijeler, espirler, şakalar, gır Bir şey sormak istiyorum sana. Hay hay efendim. Sonra da soracağım. Hiç sabah sporu yaptın mı hayatında? Yaptım. Askerlik dışında. Hayır <gülüyor> teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> Sabah sporu dünce çünkü direkt askerlik geliyor. Fahir sen sabah spor yap Spor mesela tüfekli tüfeksiz hareketler Sonra askerden <gülüyor> sonra tüfeğim de olmadığı için Hiç Tüfeksiz yapalım. hareketler var ya Ben sana yaptım Tadı olmuyor Fahir <gülüyor> ya Çünkü o önce tüfekli hareketi yapıyorsun Sonra tüfeksiz yapıyorsun Bir 1-2-3-4 şey Yah diye yapıyordum ben mesela Yah mı? Nerede yaptın sen, sen, yap... sen Birmingham'da mı? Yok canım Öyle Japonya'da yaptı ya Yah denir orada <gülüyor> Sen hiç şey yapmadın mı? Ya? öyle mi ya şöyle, diye bağırmadım askerle. Pozisyon kendim. almalarımız falan. Pozisyon almalar falan bak neler söylüyor. Pozisyon alıyor adam. Ben gideyim bir tüfek alayım mı? Tüfekte tüfeksiz hareketleri geri dönüyor. Bir eksiğin tüfekti çünkü al. En Hı -hı. büyük eksiğin. Sen bürgeye sor bakalım bir. Gitarları yanına Doğum gün yaklaşıyor. Bana bir tane tüfen alır mısın? Hareket yapacak kadar. Ya tabii canım illa dolu olacak değil. Boş sonuçta spor amaçlı alınan bir can. şey... Ee... olmaz ben senin e, oyuncak olarak silahla oynamanı istemiyorum değil, tamam değil, oynamam canını, o spor aleti. sabah sporu da hoşçakal spor aleti de yine oyuncak olacak e, gelin, elinde o niye canım niye e, oynar canın sıkmasın diye birini vurayım ben e, ege'nin şey canım oyuncak silahtan bahsediyoruz da yine de yani hayır, hayır, oyuncak, niye oyuncak silah ya 40 yani, ben şey diye istiyorum ege'nin gözleri bağlanacak böyle 35 saniyede onu söküp temizleyip takacak böyle böyle yapacak bitti diye böyle gözü bağlı halde. Sonra <gülüyor> açtığımda barnahtı <gülüyor> geçmişim. Ay. Paris'ten yaptın mı sabah sporu? Sabahtan kastın. D <gülüyor> elimde paketle kala de bu, bu şekilde cevaplamıştım. Yani kalsın, tartışma olmasın diye ben bir kere daha soracağım. Yani 6-8 arası mı? 8-9 arası mı? 7-8 arası mı? E, 7-7,5 arası yani mı? Hepsi olur. Hepsine canın şey olsun diye söylüyorum. E, yapmışlığım var. Hadi canım. Tabii tabii canım. Ne zaman nasıl yaptın ya? Ya bazı dönemler öyle koşma herhalde spora girer değil mi? Girer Tabi tabii. Tabii, tabii tabii. En güzel spora. Yaptın spor yaptı. yani, vay Yaptım. be. Aferin bana aslan o zaman yine 3 kişiden her 3 kişiden ha, birinin spor yaptığı yaptı. ortaya çıktı. Ee, İngiltere'de bir araştırma yapılmış yine. Ee, sabah koşusunun faydaları üzerine bir araştırma bu. Çok faydasını gördüm. Yani kişinin, bundan 20 sene önce bir kere böyle koştum ve hala bak sana söylüyorum 2-3 koşu sonuçta hala bugün idare ediyorsam yemin ediyorum o spor sayesinde. Valla kişinin uyandığı ilk birkaç saat içinde performansını yüksek seviyeye taşıyamadığı ortaya konmuş. İşte şey ya bizim de çok sık yaşadığımız kafa hemen açılmıyor. Hmm, evet. İşletim sisteminin açılmaması. Evet kendimizi Windows'da çalışan bir şey gibi düşünelim. Evet. <gülüyor> Diye. Üstelik de fonu falan da bozuk. Ekrana görüntü geliyor. Bakanlar seni gözü açık yaşayan birisi olarak görüyorlar ama arkada bin tane işlem var erken uyanan bir kişiyseniz eğer demişler erken uyanan yol alır Yo, bir Oktay, yol alırsınız atalarımız demişler. da demiş erken uyanan yol alınır erken evlenende Atalarımız. o noktada, bu, o noktada iğrençleşmiş. iğrençleşmişler ağızlarını bozmuşlar atalar öünç ee, erken uyanan kişilerin tutul tutul tutul paket elimde kalıyorum <gülüyor> bu arada hakikaten demiş, atalar demişken atalayla karşılaştık geçen gün çok selamı var hangi atalayla kaç tane atalay tanıyorsunuz siz Atalay Ulu Uççuk mı? E, tabii tabii. Çok selamı yok aslında. Asansörde görüp merhaba dedik hadi yalan söylemeyeyim. Merhaba naber abi iyi abi sen? Sen tanıdın mı kim olduğunu? Gibi? Hayır. Aa bizimkiler dizisini hiç mi hatırlamadın? Aa mı? Ali. Ali evet sevgili Ali. Madem anılar anlatıyoruz ben de 28 Şubat'ta tatbikat <gülüyor> sahnesindeki gösterim denk gelmişken burada. O anı değil ki. Ol, ben olmadığı için. A, olmadı tabi canım. Yani Ege sorduğum soruya bak senedir anı anlatıyorsun, yaşanmışlık anlatıyorsun. Doğru. O zaman dinleyicilerimize bir anını paylaşma fırsatı olsun diyorum. Temenni, temenni. Yani temenni gelin pay. hepiniz, maybiletten biletlerinizi alınız 28 Şubat'ta hepimizin bir anısı olsun. İşte yine benim durumum yok, yaşanmışlık da olabilir. Sizi açtığınız konuyu ben de öyle meraklısı değilim Reklamımı yapmaya... adam. Biz pas açıyoruz doğru ondan sonra da Bakıyoruz böyle birbirimize Ben şu ideal spor saatlerini vereyim de Ver, ideal Hayır, spor Eksik saatleri. kalmasın ee, Eğer demiş erken uyanan bir kişisiniz Öğlen Ha yok geç uyuyup <gülüyor> Erken kalkıyorsanız Geç uyuyan bir kişiyseniz de akşam 8 yaşlı civarında Yaşlı adam program yapmak ne kadar zor Sevgili dinleyiciler <gülüyor> <değil mi>? Kaçta? <gülüyor> akşam 8 civarında En yüksek seviyede performans sergilersiniz demiş. Orasını niye öyle <gülüyor> söylediniz falan demişler. Pardon. Demişler. <gülüyor> Pardon ne performansı sergiliyoruz Oktay? Ne yapmaya çalışıyoruz ya? performans sergiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Delirdi mi? Ne olur? Ne oldu? <gülüyor> Bunu çok zorladık. Çok Bu spor. De, az önce öksürdü ya. askerde yaptığım sporu saymadınız. Yükmüyor ben onu bozuyorum. Sayılır ya. ya. Tamam sayılır, dileği. sayılır. Kaçta yaptın sen askerde saat? Saat 7'de. Yahtı mi? Ya. ya diye kalkardı yeğe. Ya. <gülüyor> Çavuşum, ne yapacağız bugün? Anılarını hatırlayarak... Kaç tane pozisyon vardı ya? Tüfekte, tüfeksiz hareket. On tane mi? Ne yapacaksın? Yapacaksın mı? tekrar Tekrar başlayacağım. ben Hı, hu, spor. Sporu Hu hu Bak bak Nasıl hazır Günden hazır Hı, hu, hu, olarak hu. yaptım Hı, Hu hu hu hu ya Hu hu hu hu Tekkenle Tekkenle karıştırıyor bence askerliği. Evet ya, bunu askerlik dediği tekken <gülüyor> yani Tekken oynadı ya bir dönem O dönemde yok O da bir dönem oynadı ha Yorulucuydu, ne <gülüyor> <gülüyor> Sen hangi tekkeni oynamıştın Ege? Tekken bir, Tekken iki. Bu şey yayınlandı oynadım ya. Samanyolu da. Tekken, tek Türkiye mi? Ne öyle bir şeydi işte. Orada bir adam seçiyordun. Ondan sonra, zehirler Sevgili dinçler fark ediyorsunuz herhalde. Fahirin davulu elektrik davul. Ege'ninki şey. Akustik akustik. İsterseniz sizi ben çağırıyorum buraya. Anam da da gitti tek. Ne bu ya? İlk 4000 insanlar günaydın defilesi modern sabahlar devam ediyor. 9 15 oldu saatimiz önemli bir konu konuşacağız. Hepimiz birleşeceğiz ve fikirlerimizi bir araya getireceğiz. Umarız hayatımızı değiştirecek bazı e, aydınlanmalar yaşarız hepimiz kendimize göre diyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Twitter adresimiz @modernsabahlar. En son kimin kıyafetlerine ödünç aldınız? Kimin kıyafetlerine... Ay bunu ben bir gün giyeyim. Veya bu biraz bende kalsın. Veya iki dakika versene. Ü i̇ki dakika mı? Üç dakika sınırı dakika. Üç dakika, üç dakika, üç dakika Yani üç dakikadan az giyip deneyip çıkarttıysanız bu saylanmaz. Kadınlar arasında çok yaygın olduğunu biliyoruz. erkeklerin arası... o elbiseni versene ben onu yemekte giyeyim falan gibi. Ben duydum ve çok da normal karşılanan bir şey. Erkeklerde var mı bilmiyorum. Erkeklerde bizim bedenlerimiz uysaydı çok güzel olacaktı da işte bedenlerimiz... Bedenlerimiz. Ben en son çorap giydim Kimin? David'in çorabını giydim ben David'in çorabı yani, Peki, Hayata başka bir gözle baktın mı David'in çoraplarından Tabi evet yani yere bir kere e, basarken bir tedirgin oldum ilk başta <gülüyor> Onun ayaklarında ee, yürüyorsun çünkü Sen Hiç. çıplak ayakla David'lere gittin de Ayacıklarım üşüdü David bir çorap versen ya mı dedin Yok. Yoksa gittin orada ıslığa bastın ayakların ıslandı David bir çorap versen ya mı dedin veya yani geldi o size de ayağına yani böyle ayağına... Çorabın güzelmiş versen yemini. Versen yemini. Yok var olan çorabım daha doğrusu benim kendi çorabım. Hususi, kişisel şahsi. Islan, ıslandığından ötürü. E, insan yolda insan çorabını yolda nasıl ıslatır gider... ya? E, yolda giderken işte yolda falan. Yolda giderken falan. ıslanıyor tabii yani Ankara'nın yolları malum. Malum ıslatmaya uygun. E, o yüzden öyle bir şey oldum ama e, alışıyor insan hemen. Başkasının, başkasının kıyafetini Tabii canım Ben bayılırım başkasının kıyafetini giymeye çok sık yaşamam Peki böyle hani böyle gıcık olduğunuz birisinin kıyafetini de giyme şeyiniz olur mu? Nasıl? Yani ne bileyim Mesela işte Batman'den mi? hiç hoşlanmıyorum ama Yani böyle... Arabayı verince kostümü de veriyor Yani öyle bir şey olsa giyer misin? Yani giydiğin adamı özel tercih eder misin yoksa kimin olduğu umurumda olmaz mı dersin? Bir adama bakarım adam mı diye mi? Ne, evet. ne kadar ihtiyacım olduğuna bağlı. Mesela şunu sormak istiyorum hani herkesin güzel tarafları var tabii ki zayıf tarafları da var. Benim de biliyorsun en güzel tarafım ayaklarım ama bir tarafta onun güzelliği içerisinde de zayıflıkları mevcut. Hani ayaklar kokuyor. Evet. Şimdi mesela benim çorabım olsa sen alır giyer misin? E, giyerim Fadil. tabii canım. Sen çünkü tabii canım giyerim. Yani sen çünkü giymediğin çorabı vereceksin değil mi bana? Yok canım ne ben de giymemek söylüyorum. Sen ayağından, ayağından Ben alamam senin ayağından. Ay, senin kullandığın iyi. çorabı alacağım önceden... ayağından çorabını aldılar. Ya öyle değil canım tamam yani böyle hani daha önceden yıkanmış ya hazır ayağımdan çıkartıp sıcak sıcak vermiyorum. E tamam giyerim niye giymeyeyim canım? Ha. Ben de deterjan dünyasınız. Güvenim tam. Bu böyle bir süre idare ederdi. İyi tamam. Ama olur. sen ayağından çıkarıp verirsen Al bunu boynuna sar dersen onu sarmam mesela. Ezgi Hanım mesela e, eşimin göz koyduğum kuru kafalı tişörtlerini hamileyken giyme fırsatı bulmuştum da. Benim karım da benim maymunlu tişörtümü giydi ya doğumda. Hı hı. Doğuma esnasında mı? Doğumdan sonra böyle bir çanta hazırlamıştık. Hı hı. Panik sırasında, panikte de panik değil mi? de işte o şeyde hemşireler onu giydirmiş bürge. Yalnız, e, ben de gecelikle hastanede o gece kalmak zorunda kaldım. Kadın amileyken e, bir başkasının gömleğini tişörtünü giyerse burasında bir leke oluyormuş çocuğun. sesinde <gülüyor> dinleyicilerimiz görmemiştir. Markası leke olarak çıkar. Telefonumuz 210-30-30. Birilerinden kıyafet ödünç alanlar ne sayıklarla bunu yapıyorlar onu konuşacağız. Ben evet. hakikaten bayılırım ama. Başkasının, başkasının kıyafet. kıyafeti. Çünkü bedava. Sonra giyiyorsun falan böyle bir şey Va Valla sizde bir olmayabilir de biz tabii benim iki tane abim olduğu için yıllarımı başkalarının kıyafetlerini o başkasını giyerek. O başkasına sayılmaz galiba Nasıl aynı evde ya. Nasıl başkasına sayılmaz ya? Gerçi sayılır tabii doğru. Nasıl sayılanmaz ya? Bildiğim... Çekmece, çekmecesi farklı olanın tekstürü farklı olur diye Otur bir laf abi. var. Bey şöyle söyleyeyim. Ayaklarım 38 numarayken 42 numara ayakkabı giymişliğim var. Hesabını sana bırakıyorum bakayım 4 Ha bu da zorunluluktan değildi. Sadece çok beğendiğim bir ayakkabısı vardı. Onu... O var mı peki? Mesela abine bir şey alınıyor diyor veya abim bir şey oluyor. Bunun iki senesi var sonra benimdir deme durumu. Süresiz el koymamı yani. Süresiz. Yoksa Nasıl? Süreli mi? Yok canım süreli. Kaçak hatta. Yani küçülmüşler doğal olarak senin hakkın zaten. Zaten bahsede. Küçülsün bah diye beklediğin şey oluyor mu? şeyleri küçülsün diye de beklemiyorum. Hatta büyümeyi de beklemeden daha öncesinde hareket ettiğim çok dönemler var. Galiba ben, benim de en çok yani üçümüzü düşünürsek en çok ben alıyorum sizden kıyafet. Küçülme gibi bir durum da yok. Yani sen en, büyük, en, büyük, en büyük iri olan benim sen, yani. Hayır Nasıl? sen küçülürken e, küçülürsem biz de bir yeterince iriliğe ulaşmış olursak o zaman ortak bir şeyimiz oluyor. Ortak bir paydamız oluyor. giden aldığım bir tane kazak var. Kırmızı kazak var hatırlıyorsunuz. Evet, Çok lüks kazak. Var. Lüks güzel de kazak. Gerçi ne zamandır giymiyorum onu. Duruyor benim da. de Fahir'den aldığım gömlek var. Fahir gömleği ne bir takım niyetlerle daraltıp sonra o Daha ulaşamadın değil mi? Maalesef. O Öz... darlık benim istediğim darlık değilmişti. Özge Hanım demiş ki 8 aylık hamileyim. Efendim, hayırlı olsun. Takip ediyoruz, takip takipçi ediyoruz. Olacağız. Takipçisi diye koyduk. Kocamın liseden kalma bir tişörtüyle uyuyorum. En çok onunla rahat ediyorum." demiş. Ne bol bol, geniş geniş. Felak felak. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, Sezer Bey. Sezer Bey hoş geldiniz. Kimden aldınız en son kıyafet <gülüyor> ödünç? En son ben en yakın arkadaşımdan böyle komple tişört, gömlek, pantolon almıştım. Komple gömlek, tişört, <gülüyor> tam, tam pantolon. Tam takım mı düzdünüz kendinize? Evet. Bir ihtiyaç durumunda mı yoksa gördüğünüz dolabında beğendiniz çıkar çıkar çıkar mı dediniz? Yok ee, bir ihtiyaç durumunda çünkü ee, halı saha maçına gitmiştik beraber hı hı. ama gece dışarı çıkmayı planlamamıştık maçtan sonra arkadaşım. Maçta kazandınız oturup... onun keyfiyle dediniz ki bu akşam <gülüyor> kutlayalım bunu çünkü halı Sağ maçlarında her zaman bir kutlama şart hoş. Eve git gel giyin çok vakit alır diyerek güzel kıyafetlerini aldınız mı? Evet. Bir de şık kıyafetler aldınız anladım kadarıyla. Evet yani e, bayağı e, taz bir arkadaş. O yüzden. İade ettiniz da... mi Sezer Bey? Her şey bir tarafa. Evet tabii ki iade ettim. Yarın öbür gün gene çıkılır, gene almak hmm. gerekir. Peki Sezer Bey çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Zaten karşıda önce güven telkin edeceksin. İyade edeceksin. Evet, iade edeceksin. Şey, sonrasında daha sağlam, ya, daha abi, kayla bir şey alıp üstüne... Ama o kıyafet verenin şeyine de bağlı Fahir ya. Neyine? Yani o biraz o karakter yapısına da bağlı. Karaktere de bağlı. mi bağlı diyorsun? Tabii, Oktay kıyafeti şey. veren bazen mutlu oluyor mesela başkasının. Şimdi yani biz başkasının kıyafetini giyen adam üzerinden konuşuyoruz ama... ...kıyafetini veren kişi de bazen mutlu oluyor. Yani böyle bir tam ihtiyacı olan şeyi verdim ben ona falan diye yani benim hatırladığım yıllar önce işte bu televizyon programı çekimi var diye bir tane spor Hı -hı. dünyası ben o gün şey giyeceğimi söylemiştim sabah yırtık kot şortumu fire de o kadar erotizm kaldırmaz diyerek gelin dedi sen de galiba o gün fire'den geldin değil mi pretty woman gibiydik böyle değişik Tabii değişik setli, Set bütün setler hangi çekimdeydi o işte bu spor programı var diye bir tane gittiğimiz yaşam yoktur beni. benim, ke, benim sen kendi spor yaptın sen kendi spor kıyafetlerini evet, evet, emin misin, evet, evet. Emin misin? Evet, evet. eminsin tabi canım var çantadan böyle hayatımda görmediğim değişik parlak kumaşlar onlar böyle eşofman kumaşıymış evet sen faydına parlak Doğru. parlak böyle bir şeyler giydim bir rahatsız oldum ama ne kadar yakıştı sonra sana. vücudumda attım hemen. Durmaz zaten. Sportif kıyafet. Al, alışmamış kıyafet. Kenan Bey demiş ki gençliğimde babamın hırkasını giymek dışında bir de devletin asker kıyafetini giydim demiş. O, o da, da ödün sayılırdı. Tabii, Tabii canım ben de yıllardır benim hala duruyor. Ay o zaman kendi malı olmuş. Hayır isterse veririm yani. Devlet Devlet sayı. mi? Devlet isterse benim bir hapishanede süründü 60 yaşında kıyafet iadesi. Tören kıyafetim hazır benim. Her zaman hazır bir şekilde bekliyorum yani. Doğu Bey şey sormuş, tam açıklayamadık galiba. Tek giyimlik eşyalar dahil mi değil mi ona da, göre cevap dahi. vereceğim demiş. Tek giyimlik eşya dediği don mu? Ha, olabilir yani herhalde. O eşya mı? O eşya Don değil de benim gösterdim. E, o da sarf malzemesi diyelim. <gülüyor> <gülüyor> yani biz burada eşyadan bahsediyoruz. Sarf malzemeleri eşya olarak değerlendiriyor. Bir de tek giyimlik donlar falan var. Yani böyle... Ee, bazen... Öyle bir don yok. Evet. Tek don Fağacına... nedir ya? Vay, tek don nedir? O seninin yağmurluk ya. Ya bu böyle hastanelerde o şey kıyafetleri var ya hasta kıyafetleri. Tamam, onun tek... içine mu veriyorlar artık. Hayır onun malzemesinden onun içine don vermiyorlar. Donu kendin götürüyorsun ama eğer götürmediysen orada Tek don da giyindik, don veriliyor. Tek giyim. yani bir sefer yıkanıp tekrar iade edilecek bir don değil. Zaten makinede eriyenlerden. Eriyenlerden. eriyenlerden. Anne hanım ee, galiba ismi o. 37 numara ayaklarımı teyzemin 35,5 numara topuklu ayakkabılarına sığdırıp e, geşe gibi gezdiğim acı yıllar vardır demiş. Bir de 8 yaşındaki yenimin hırkasını giymişliğim vardır demiş. Hep küçük kıyafetlerden hoşlanıyor demek Evet hakikaten. Yani Be öyle. bedeniyle barışık. Her beden bana uyuyor <gülüyor> diye doluşuyor. Babasının eski özel bir ayakkabı. Babayın eski bir e, ayakkabı. Ayakkabılarını marka... giymiş olan unutmayı var. <gülüyor> ee... O da ama biraz şeye geçiyor. Ne? Hatırayı yaşatmak falan gibi bir şey de var onun Ha eski ayakkabılar Tabii da. Eski ayakkabılar. Babayın eski kıyafetleri. Bu durup dururken yani ortada hiç geçerli bir sebep yokken şimdi biraz ben giyeyim mi diyeceğin bir durum. Sen şimdi dün benim paltomu giymeni yazmıyor musun kafaya? E yazmıyorum çünkü Niye zorla abi? benim balkonu çıkardı dükkanla. E 7 dakika 8 dakika giydin Aramızda onu. nasıl bir ilişki var ya zorla paltosunu giyip seni zorla balkona çıkarıyor. <gülüyor> başka... Ben yaranamıyorum yine de falan. Ben, yukarıdan paltomu alayım dedim. Benim paltom burada dedi nokta. Evet. Onu giydim öyle balkona çıktık, Portakal suyu içtik. İyi, Kardan palto alayım demedi. Yalan yanlış anlatıyor. Yukarı çıkalım dedi. Aranızdaki bu grift ilişki beni gerçekten bir şekilde rahatsız etmeye başladı. Ben daha fazla şey duymak grift istemiyorum. Grift beni de rahatsız ediyor ama yani, hayır yani ne yapalım yani? Ben şey arkadaşımdan bir grift almıştım. Bugüne kadar tek kişinin anlattığı sıkıcı hikayeler olmuştu ama iki kişinin <gülüyor> ortak anlattığı sıkıcı hikaye değerli dostum Oktay'la hazırladık. Sağ olun valla. Ne birbirinden tamamen bağımsız ne de aynı hikaye. Bu işin sıkıcılığı da oradan gelmek. Baktığın zaman teknik olarak heyecanlı olması için her şey var. O Böyle diyor, ya, böyle, böyle diyor, diyor, i̇yi iyi diyor, zorlamalar var. Hikaye yok. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Serkan Göktaş ben. Serkan Bey hoş geldiniz. Serkan Bey hoş, hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Özledik neredesiniz Abi. ya? E, Valla işte biraz uzak kaldık hmm. Ben de özledim Özellikle denk mi uzak duruyorsunuz yayına. kendinizi bizden özellikle mi uzak tutuyorsunuz Estağfurullah evet. genelde çalışma saatine denk geliyor Utanıyor program. musunuz bizden utanıyor musunuz Hayır, Bizi Bey? tanıdığınızı yok, yine yok, lanet mi ediyorsunuz Hatta hiç, hiç utanmadığımı göreceksiniz Tek kişilik <gülüyor> şey pardon tek, <gülüyor> tek giyimlik don deyince hemen aradım yani Buyurun çok çok İyi yap Tek giyimlik don deyince ee, Serkan Bey de akan sular durur <gülüyor> Aynen benim tek giyimlik don giymişliğim vardır Hayır, sağ olsun hatırlattı <gülüyor> <gülüyor> Bu askere giderken aldığımız koyu yeşil donlar vardır evet. Tabii tabii <gülüyor> e, e, Onlara mesela askerden sonra yok etmiştim İğrenç plan etti Birer kere mi giymiştiniz? Ee, ben hala giyiyorum çok kaliteli oluyor onlar Yok giderken aldım <gülüyor> Sonra da baktım ki e, Şey yok bir mecburiyet yok Gayet güzel beyaz donlarımızı giyebiliyor Yani haki renk don <gülüyor> giyeceğiz <değilim gülüyor> <bir> şey Yok <gülüyor> ettim onları Onları birer kere giyip giyip attınız mı? Hiç çıkamadınız mı? Ee, Valla giymeden attıklarım bile vardır herhalde. Hiç, hiç, hiç bir giyimlik dondunuz. Niye yeşil don aldım onu da bilmiyorum. <gülüyor> Mavi yoktur Bir daha yeşil don nerede giyeceksiniz yani Serkan Bey? Yeşil de size aynen, yakışıyor aynen. ama yani. ben de öyle düşündüm. Bu deneyimi bir yaşayayım sonra da bir daha unutayım. Göz, dedim ama gözlerinizin güzelliğini hazırladım. ortaya çıkartıyor Serkan, Serkan Bey. Serkan <gülüyor> Bey bir de şöyle bir durum var. Siz bir e, sağlam kilo verdiniz değil mi bir dönem? Evet, evet. Şimdi ne oldu o kıyafetler, o kıyafetler falan? Onlar bir... kıyafetler güya motive olu, olmak üzere e, beni bekliyorlar dolapta. Nasıl? Geri yani mi aldınız ki zaten yeni kıyafetler değildi. Ben eskiden de filin tek bir olmadığım için e, o dönemden kalan kıyafetlerimdi yani. Bir heyecanla aldığım birkaç kıyafet olmadı değil ama. Yani kilo verdiğiniz onlar... dönemde aldınız mı? Aynen aynen evet. ama işte öyle bekliyorlar. Ya, evet onlar atılmıyor abi. arkadaşlara e, şey yapıyorum. Bazı, bazen. Atamazsın ama atmak lazım. Çünkü o böyle al, al kiloları beni tekrar giy falan diye dolabında Koca koca gömleklerim atılır var. Onlar At yeniden giyilecek. O kaç, kaçmaz yani. Hiç atılır mı abi ya? Kaç kere giyilmiş gömlek yani. Sarkan Bey. Belki Sarkan Bey çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben Görüşmek teşekkür üzere. ederim. İyi günler. Hoşçakalın. Ben öyle bir şey yapsam vücut çektim böyle 20 kiloyla falan değişse hakikaten o dön, döneme dönmek istemiyorum diye hemen mi atarsın? Ata, bir tek ayakkabıları tutarım. Ayaklar da Ayakla büyüyor Ayaklarda bir şey değişmiyor çok. Ay, ayaklarda zaten. büyüyor canım 20 kilo alsa bunun ayaklar kaç şimdi senin? Benim ayakkabılarım 43. 43. Işte. 44'ü var. 44 45 kesin olur abi. Olur mu? Tabii hamilelikte alındığına inanıyorsun da ayakların büyüdüğüne inanıyorsun da. Doğru ama hiç çatlağım yok. Evet. O en güzel tarafın Bakın, senin. Ayakların büyüdü hiç çatlamadı. Hamilelikte boydan da büyüyor mu ayak? Boyda, Yoksa enden, enden böyle ne oluyor? 3G Hepimizin bunun enderlerini düşünecek partisi oluyor. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Cipsi keski radyonuzdaydım modern sabahlarda. Fadal Karat ile Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler kimden kıyafet ödün aldınız diye soruyoruz. Öyle bitirelim bugün programı. Evet, bir yani, sonuca yani, ulaşalım. Yani bir ortaya çıksın en çok ne alınıyor? Şimdiye kadar don dendi. Don denmedi aslında. Tişört dendi. Tişört dendi. Gömlek dendi. Hamile e, dinleyicilerimizin e, hamilelik sıklıkla, dönemlerinde giydiği... Eşlerinden giydiği tişörtler, Eşlerin, gömlekler içine. var. Cem Bey mesela şey demiş. 33 yaşına geldim hala ablamın eskilerini giyerim. Sorun değil çünkü ablamın zevki benden iyidir demiş. Beyefendi özellikle yani Cem, ismi Cem herhalde beyefendi. Yazlık o efil fil kıyafetler, çiçekli falan onlar ben de Basmaları hakikaten özellikle özel, rengarenk basmalar. Hakikaten. Yaz Bey ne demiş? Geçen yaz sevgilimin elbisesini giymiştim. Hem anı hem de yaşanmışlık olarak zirveydi benim için demiş. Hem de fantastik olarak yerumuza katılmış oldu. Teşekkür ediyorsun. Lütfen e, bazı şeyleri de kendimden <gülüyor> <da> saklak. <gülüyor> Her şeyi bizle paylaşmanız çok güzel elbette ama. Elbise deyince elbise değil mi? Kıyafet anlamında değildir herhalde bu. Anlamında elbise anlamında Baya elbise anladım. Ee, Büşra Tunca demiş ki sırf güzel diye annemin bana iki beden büyük pantolonunu alıp kemer takıp giydim. Büzdürülmüş torba gibi gezdim gün boyunca demiş. Büz torba. Gün... Güzel, güzel şey için de e, pantolon, pantolon için de Büzdürülmüş hiç önemli değil Üstündeki tişörtü bol bol o Bırakırsın üstüne indirirsen hiç mesele Vallahi değil Valla ben 2-3 ay büzdürülmüş torba gibi gezdim e, Askerde gittiğimde ilk kilomla ikinci kilomu arasında yaklaşık böyle 20 kilo oynadığı için Evet e, Kıyafetleri sana göre işte ilk gittiğine göre veriyorlar Efendim bunu biraz daraltma yapabilir miyiz Arkalardan falan gibi bir şey yapma durumu Çok hoş olmadığı Çok hoşmuş bunun başka rengi başka bedeni var mı Diye de soramıyorsun Depocu değil mi o soracağın kişi? Depocu. <gülüyor> Tabii ya askerde bazı şeyler çok kolay. nereden alıyorsunuz depocudan. Kıyafet konusu haberi askerliğe döndü dolaş bağlanıyor ya. <gülüyor> Zeynep en çok hayatımızda böyle modayı en sıkı takip Zı ettiğimiz yerler. Yani. yerler evet. Zeynep hanım genelde çorap giyerim, geri vermeyi de unutuyorum. <gülüyor> Sıkıntım çok büyük demiş. Başkasını Genelde çorap giyerim diye ha, başkasını Başkasının söylüyorum. çorabı diye söylediğini tahmin ediyorum ya insan Kadınların bir çorabım. çorap kaçma sıkıntısı var ya Onda da alınıyor O hemen. da sarf malzemesi gibi yani e, Tamam da işte orada hemen bir şeye giriyorsun çorapçıya Ay bunun ten rengi Ay ten rengi giymeyin ama ne olur Onu da yeri gelmişken söyleyeyim Ten rengi giymeyin ten rengi. Çorapta mı? Bence ten rengi insanoğlunun bulduğu en güzel ilizyon İlizyon doğru söylüyorum Çorabım yok Aa, bak, çorabı var. Daha güzel bir şey var mı dünyada ya? Ten rengi deyince sabit bir şey mi? Yoksa herkesin kendi ten herkesin rengine de, göre, göre mi? Çünkü senin ten rengin ayrı. Onun ten rengi Hayır. ayrı. Kardeşim askerden 20 kilo verip gelince kıyafetlerini yağmalamış Gene askerlik. Beleşe 30 tişört mutluluğumu unutamam demiş. La la la la la la la la, ne, ne güzel vallahi hakikaten havadan böyle kıyafet gelmesi de güzel. Hele bir zevkli bir adam bir takım kıyafetlerini elden çıkarıyorsa şeyde de böyle oluyor işte çocuk. Kıyafetleri geliyor bazen. He. Bir kutup bir de i̇şte zevkli birisi ise Allah Allah. Tadından yenmez. Başka Oktay. Oktay. sonra başka. bakar mısın? Mesaj. Mesajlara bak. Çünkü telefonla katılmak istemiyor herhalde dinleyiciler. Buradan benim anladığım bu yani herhalde. Bu kolay kolay da söylenecek bir şey değil. Çekinir insan utanır. Utanır değil mi? Niye yani? Benim anladığım kadarıyla önce hepimiz arkadaşlarımızı seçerken boyu boyuna, huyu, Huy huyuna, huyuna, ve şey, huyu huyuna dediğim tarzı da benzeyecek. Tarzı da evet. Yani. Bedeni benzeyecek. Özellikle ayak numarası benzeyecek. Mesela çok hoş bir adamla tanıştın. Hoş sohbet falan filan. Ama ayakları ufak ufak. Bana ne faydası var o adamın? Hiçbir yani? faydası yok. Git. Başkasıyla kendi ayak numarasına göre biriyle dost olsun. Yarın öbür gün bir düğüne katılacak olsan, bir kıyafet isteyecek olsan, bir abiye. Ayakkabı var mı sende? Ayakkabı veya kıyafet olamaz. Çorapta hiç mosmor olduğunuz oldu mu? Yarabbi. Yani böyle mesela bu benim ayağım olur deyip ondan sonra olmadı. Benim ayağım büyük. <gülüyor> <gülüyor> Adam davulu hazırlıyor. Bak o elinde kaldı. Bana bundan sonra whiplash'a geliyor. Ay benim ayaklarım büyük olmasına rağmen hiç bugüne kadar çorap yerken zorlanmadım. O çorapların üstünde numara yazıyor ya. Evet. 43-44, 45-46, 40-44 falan. Yalan galiba o. Ya onlar 3 numaraya kadar 42-45 diye yazıyor ya o kadar. Onun topuk kısmı ayağının altında kalıyorsa yanlış çorap demektir. E canım zaten onun... Kimse görmüyor diyorsanız tamam ama Yeterince çekersen çorabında öyle bir esprisi var Ben onun yalan olduğunu düşünüyorum O numaraları Sırf İnanmadığımız şeyler şey. diye bir köşe mi yapsak ya? <gülüyor> Bence de, de mesela bazı şeylerin Son tüketim tarihi konusunda yalanlar olduğunu düşünüyorum <gülüyor> Bugüne kadar hiç sakladığını <gülüyor> görmedim <gülüyor> Hayır senin de zaten Ay'a çıkıldığına inanmamalı İnanmama Durumu var, var Hepimizin birer tane konusu <gülüyor> Ve inanmadığı şey cepte <gülüyor> Bir de konukla gelelim Herkes konuk getirsin Mesela sen Bu konuyla ilgili mi? David'i getirebilirsin Çorap, çorap konusunda de mı? <gülüyor> sen de o TRT'de konuşan adamı Ay'a ay ay çıkıldığına ay adamı inanmayan, inanmayan, adamı. inanmayan adamı ben getiririm. Ben küçük ayaklı birini getireyim ki Mesela canlı yayında çorap değişikliği olsun Ve birbirimizin Çünkü çorapları birbirine beklen. uyarsa işte, i̇şte en olur. güzel şey En güzel şey olur sen kimi getireceksin? Ben de yoğurtçu falan getireyim bari. Bir mandıracı falan. Bozulur ama yoğurtçu yoğurt bozulur ya son kullanma tarihi. Olur mu? İşte, zaten uzun bir tartışma olacak o programda. <gülüyor> Bence bozulmaz. <gülüyor> ne diyorsunuz? Ee, Kimse yoğurdum kiyorum. ekşi demez. <gülüyor> ya 20 yıl sonra yapacağımız programı niye bugünden yapıyoruz ya? Ben 20 yıl sonra bu kadar iyi davul çalabilecek mi? <gülüyor> doğru orası da doğru. Bence çalarsın çünkü daha bu zara başladın. Doğru ama baya da ilerlettim. Bu yani. yayın döneminde başladın güzel de oldu. Yani niye sen başladın onu da ben anlamadım. Senin o tarafta duruyor. İlk viplash'ı ben izledim galiba ondan. Hemen buraya kurdurdum. Bazen Fahir de şey yapıyor. Ya At, abi in insan, ataklarını duyuyoruz yayında. Yani burada işte insan etkileniyor. Yani etki altında kalıyoruz ne yapalım. Adam sürekli 7-24 davulla. E benim de kafamda artık böyle bir şeyler yavaş ellerim yavaş. ellerim yara oldu. Bagetten. <gülüyor> Baget tutmaktan yara oldu elleri. Peki o zaman da ee, size sormak istiyorum ben. En tamam, son sorular. kimin kıyafetini giydiniz? Valla abi. senin yok galiba öyle bir şeyin. Var var canım en son baranın kıyafetini giydim. Baranın hoodie'sini giydim. Hudi, Hudi ne? Hudiler. Hudileri giydim. de şeyini giydim işte montunu giydim. Abi bizim sorumuza bizim cevap Anlayabileceğimiz bu. şekilde anlatır mısın? Montu anladık. Hudi'yi tekrar soruyoruz. E hudi nedir? Hudi, hudi. Hudi, hudi, hudi. Hudi, hudi, hudim kaybolmuş. Baran. Arkadaşlar mi? fazla hudiş olan var mı? E hudi bilmiyor musunuz ya? What is hudi cevabını bilmiyor musunuz yani? Have you ever hudi? No, not yet. Have you ever? Oh, no, really belki nice. Belki de giydim ama benim yok yani. Ya giymişindir muhakkak. <gülüyor> ya bu böyle kapişonlu. Aslında eski adıyla. Kod ha. Mont değil ya. Şey mi? Şu pazara giderken giyilen şey mi? Ya yok pazara giderken değil de işte fermuarlısı olur, fermuarsızı olur. Ee, özel şeyde... Cepli olanı var mı? Ya önünde cepleri olur genelde. E bu sweatshirt'ün fermuarlısı mı? Kapşonlu, fermuarlı sweatshirt. Bunun adı kapşonlu değil midir ya? Kapşonlu. Aslında hakikaten kapşonlu diyebilir ama yani bunun terminolojideki adı hoodie. Hoodie hoodie hoodie hoodie. teknik bir hür... kıyafet mi? Ha? Teknik Yani bu... Board yaparken falan e işte giyilen bir onun, şey mi? Yoksa montun içine giyiyorsun. Sonra mı? Montun Giliyor. içine giyiyorsun. Board yaptıktan sonra hoodie o, mi giyip şümenin başına? alırsın hoodie'ni alırsın üstüne şöyle zarif bir şekilde. Hırka gibi yani modern hırka. Modern hırka diyelim Oktay. Modern kapışonlu hırka, modern, hırka, modern hırka. Modern hırka <gülüyor> hoodie miyiz? Kapışanlı, evet yani hırka hırka gibi bir şey o. Oktay var mısın bugün birer hoodie alalım kendini? Pahalı mıdır hoodie? Nereden o alacağız hoodyler, ki? Hoodiler pahalı tabii canım. Hmm. Yüzyılların yılların kapşonlu sweatshirti hoodie oldu diye yazmış <gülüyor> Ozan Bey. Yani, <gülüyor> yani kapşonlu tişört deyip de geçemiyorsun ya. Yani, o hoodie de ayrı bir şey var. Onun bir tınısı ayrı. Yani onun bir dokusu da ayrı. Böyle bir çok daha farklı. Hocam ben de ilk başta lan bu bildiğimiz kapşonlu ne hoodiesi diye yaklaştım ama giydiğinde giydikçe anlıyorsun ki hoodie, hoodie oldu. İkna oldum. meğersem hoodie Burçin Hanım babamın oduncu gömleğini giydiğim yıllarım var demiş. E, herhalde hanım. Evet Burçin Hanım. Ben Burçin Hanım'ın bu anlattığından ders çıkardım. Demek ki bir baba kızları varsa biraz da kızlarının da giyebileceği kıyafetleri Tabii o e, dolabında bulundurması Çünkü lazım. Çünkü rock'n'roll bir kızın varsa muhakkak yarın öbür gün senin kıyafetlerini giyer bir mi? şey. Pantolon zor belki. Sen ayakkabı giyemez. Sen biraz giyemezsin. şu tişört şeyini genişlet sene geç. Esprili tişörtü ben geçen sene kapattım. Gerçekten <Gülüyor> ne on %10 Aşk yüzde bir çiz yüzde Ben artık 40 yaşındayım teşekkür. Sen olur. hakikaten ama ona, ona yönelik çalışman lazım ya. Ben Didem'den biliyorum babasının bir hırkasını hala giyer. Yani öyle bir şeyi var yani. Evet öyle bir Kızlarla şeyler babalar lazım. arasında. Gerçek mesela Bahar Hoca yazmış Kı kızımla kıyafetlerimizi ödünç alıyoruz demiş. Ödünç bir... alıyoruz başka birisi babaların başka bir ana kızdan mı? <gülüyor> <gülüyor> yani birbirimizden ödünç alıyoruz evet. demeye getirmiş. Anladığım kadarıyla. Yani anne kız arasında da var öyle bir şey de. Halin annesi başkakları giymeye şey... başladı ya. Ben ona bir, bir kuskanıyorum. Ben hiçbir şeyim giymiyor diye neyi mi giyebilir neyi mi Alişan Bey şöyle demiş. Hudiler zamanla ee. demiş. Ondan sonra Sezer Bey bir hudi e, fotoğrafı göndermiş. Bir hudi olsanız nasıl ne bir, renk olur Ne, olur, ne renk olur. O zaman benim bundan sonra ödünç alma e, hedefim hudi. Senin hudin var mı? Have you have Yes. Of course. Hiç hudini giyip gelmiyorsun. Hudi'ni. <gülüyor> Bak, çal, arkadaş, çal çal çal çal çal çal. çal. <gülüyor> <gülüyor> Anamı davulun başına oturttuk bana bakıyor böyle böyle bakıyor. <gülüyor> buradan, bo bo ver oradan şeyini. Baba ver seni da oğlum. Baba ver <gülüyor> Hudi. Yalnız Otti Hudi konusunda galiba şey. Öz, üzerinde. o hakkında. Hudi cehennemdir Hadi. Sezar Bey çünkü bir Hudi göndermiş. Otti yazıyor üzerinde. Galiba o? ilk Ottiden çıkmış olabilir mi Hudi? Otti Hudi zamanında. Işte. Otti otti otti <gülüyor> otti otti otti otti o zaman bitirelim mi istersiniz? Ben yayını bitirelim yedirince. bence. 7. Huddi dedim. Evet yani bir insanın bir hayatı Hızımı alamayıp söyledim. stüdyodan sonra da 3-5 defa derim. Ondan yeter, sonra hayatıma zaten, devam ederim. Zaten yeter. İsterseniz sevgili dinleyiciler burada bitsin. Yarın sabah çarşamba sabahında yeniden buluşacağız. Biraz daha güneşli olacak diyorlar. Bugün yağmur var. Islanmayın, çok üşümeyin, hasta olmayın. Size ihtiyacımız var. Keyifler olsun diyoruz ve aha bu şarkı da zaten Huddi'li adam şarkı istemiyor. Tabii. Rakı Dahudi kimde gördük biz ilk önce rakide gördük. Survivor Burning Art Radmotor. Bir, bir gün olacak.